514, numaralı konu, Ebu Leyla ile Abdullah bin Mugefel'in kıssası, evet, duyduğuma göre İbni Yamin en Nadri, Ebu Leyla ile Abdullah bin Muaffel'i ağlarken görmüş ve, neden ağlıyorsunuz, diye sormuş, onlar da, biz kendisiyle beraber savaşa çıkmak için Hazreti Peygamber'den binek istedik, fakat bize binek bulamadı, diye cevap verdiler, bunun üzerine İbni Yamin onlara bir deve ile her birine yetecek kadar azık vererek yola çıkarmıştır.